Allahu Teala, maşîtan raji. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. İnna al-hamdulillah, nhamduhu, ve nastağinuhu, ve nastaqfirhu. Man auzbillahi min şulur anfusina, ve min sayyat amalina. Man yehdillillahi, falā mudillala, ve man yudlil, falā hadillala. Wa ašhadu an-na'ilahe illa Allah wa la sharikala. Wa ašhadu an-nā Muhammadan abduhu Değerli kardeşlerim bu hafta geçen haftanın devamı olan dersimizin kısmı olsa dahi bir cihette tekrarından sonra inşallah aynı konu başlık altında devam etmeye devam edeceğiz inşallah. Devam edeceğiz. Bununla beraber dersi iyi bir şekilde dinleyip not da alacak olursanız özellikle hepimizin gerçekten de hepimizin muhakkak ki kaçınılmayan bir sonla karşı karşıya kalacağımız ve bununla beraber ve bununla beraber bu sonla karşılaşan olan bir kardeşimize karşı yapacağımız son görevi en güzel şekilde yerine getirmemiz gereken bir ders başlığı altında yapacağız. Allah rızası için okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanehu ve Teala Ali İmran Suresi 185. ayet kerimede her nefis ölümü tadıcıdır diye beyan ettiği halde ölümle beraber kişiye son yapılması gereken görevlerin ne olduğunu tam manasıyla bilmeyip hatta bunun da idrakına tam manasıyla varmış da değiliz. Çok sevmiş olduğumuz insanların cenaze namazlarına katıldığımız halde acaba cenaze içerisinde kişiye yapılacak olan cenaze namazındaki duaları nedenle biliyorsunuz. Bu sizin sevmiş olduğunuz bir anneniz bir babanız Değer vermiş olduğunuz bir kardeşiniz bir evladınız dahi olabilir. Bu hususta Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere öğretmiş olduğu cenaze ve cenaze namazıyla alakalı olan ahkam-ül ile ilgili ne bilgimiz var? Illaki bilgilerimiz eksik. Bu, bu bilgilerin de tam manasıyla giderilmesi için Elbani'nin Allah rahmet rahmet etsin. Ahkamul Cenâiz adlı eserinden istifade edip, dersleri uzun uza diye inşallah yapmaya çalışacağız. Evet, Cuma Suresi 8. Ayet-i Kerim'de Allah Subhanahu ve Teala şöyle buyuruyor. De ki, sizin kendisinden kaçtığınız ölüm muhakkak sizi bulacaktır. Sonra da görüleni ve görülmeyeni bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O size bütün yaptıklarınızı muhakkak ki aynı zamanda haber verecektir. Gene Nisa suresi 78. ayet-i kerimede Allah Subhanahu ve teala şöyle buyurmakta. Nerede olursanız olun o ölüm muhakkak size ulaşacak. İsterseniz sarp ve sağlam kalelerde dahi olsanız muhakkak ki o ölüm sizi bulacaktır. Yani kaçınılmayan bir son var. Hakikat bu olduğu halde insanlar çoğu zaman ölümü unutarak hiç ölmeyecekmişçesine bu dünyaya sarılmaktadırlar. Halbuki ölüm sıkça hatırlamak gerekmektedir. Zira ölümü hatırlama dünya zevklerinden kaçmayı ve kişiyi o denli de ahiret hayatına sevk edecek olan ahiretini kazanmasını elde edecek olan amelleri işlemesine sebep olacaktır. Her Müslümanın fırsatı eldeyken vakit kaybetmeden gelecek olan ebedi yolculuğuna kendisine lazım olacak olan azığını bu dünyada hazırlaması gerekmektedir. En akıllı insanlar da zaten ölümün kendisine geldiğini anladığı andan itibaren ahiret hayatı için gerekli azığı toplayan kimselerdir. Nitekim Bakara suresi 197. ayet-i kerimde Allah Subhanahu ve teala şöyle buyurmaktadır. Kendinize azık edinin. Şüphesiz ki azıkların en hayırlısı takva yani Allah'tan hakkıyla korkup amelleri o denli güzel yapmaktır. Ey kamil akıl sahipleri benden korkun diye Allah azze ve celle bu şekilde beyan etmektedir. İnsan ahirette dünya tarlasını ektiğini muhakkak ki biçecektir. Burada nefislerine uyup, keyiflerince yaşayan ve hazırlıklarını yapmayanların halini Kur'an-ı Kerim'de Allah Sübhane ve Teala Müminin Suresi 99. ve 107. ayet-i kerimede şu şekilde beyan etmektedir. Nihayet onlardan her birine ölüm girip çatınca tekrar, tekrar şöyle diyecekler. Diyecekler ki, Rabbim beni dünyaya geri gönder ki ta ki beni zayi etmiş olduğum ömrün mukabilinde iyi amel ve harekette bulunayım. Allah'ım beni yeryüzüne tekrardan geri gönder. Yapamamış olduğu muamelleri yapayım. Böyle bir temennide bulunacak. Allah subhanehu ve teala da ona hayır, hayır onun söylediği bu söz hakikatte boş laftan ibarettir. Önlerinde ise diriltip kaldırılacakları güne kadar bir ara kendilerine berza hayatı verilmiştir. Allah subhanehu ve teala zaten bizlere şu an ölümün bize geleceğini zaten mümkün değil. Bunu bilmeyen hiçbir insan söz konusu değil. Ölümün kendisine ulaşmayacağını herhalde idrak edemeyecek olan akıldan yoksun kalemin üstünden kaldırılmış olan kimselerdir. Ama bu Ölümle beraber kendisine ahirette sorgunun olduğunu bilen bir insan o denli işte bu dünyada Rabbine en güzel şekilde cehd edip amellerini Rabbine güzel bir şekilde götürüp gayret eden kimsedir. Hiç kimsenin ne zaman öleceği belli değildir. Hayatlarının şuurluğu ve her an ölüme hazırlıklı yaşayanların, yaşayanların yanı sıra yer yer gaflete düşenler olacağı gibi yapacakları amellerle ölmüş yakınlarına ve diğer müminlere de aynı zamanda faydalı olan bir takım ameller de yapmaları söz konusu olabilir. İşte bugün bizim yapmak istemiş olduğumuz dersin konusu da bu başlık adı altında gidecektir. Öldükten sonra kişiye fayda verecek olan bir takım ameller söz konusudur. Ama bazı Akılcı insanlar ki bunlar katiyetle insan öldükten sonra bazı ayetleri delil getirip kendisinin ölümünden sonra başkasının ona yapacağı hiçbir amelin fayda vermeyeceği haddi zatında dünyada iken kendisinin ardından bırakacağı şeylerin bile kendisine fayda vermeyeceğini söyleyip çok aşırı bir şekilde bir söz sarf etmektedirler. Bu akın mutezili yani akılcılık hareketiyle hareket eden bir taifedir arkadaşlar. Onlar bu hususta delil olarak şunları getirmektedirler. Derler ki bakın Kur'an'dan Allah Subhanehu ve Teala'nın Kerim kitabından ayetleri delil getiriyorlar akıllarıyla bir şey ortaya koymuyorlar. Diyorlar ki Allah subhanahu ve teala Necm suresi 39. ayet-i kerimede insana kendi çalışmasından başka bir şey yoktur demesi hasebiyle ve devam ediyor. Yasin suresi 54. ayet-i kerimede herkesin kazandığı hayrın sevabı kendine yaptığı fenalığın da zararı yine kendinedir. Özür diliyorum. En son söylemiş olduğum ayet Bakara suresi 286. ayetti herhalde. Yasin 54'te siz ancak yaptıklarınızın cezasını çekeceksiniz. Evet, mutezile mantığına sahip bu fikri akımın müntesiplerine hadislerle cevap vermek, hatiyetle onların kafalarında düşmüş olduğu, akıllarında düşmüş olduğu o çelişkileri bertaraf etmek için yeterli olmayacaktır. Onlara ilk etapta verilmesi gereken cevap Allah Subhana ve teala'nın kerim kitabından olması gerekmektedir. Onlara o halde şu delilleri getirmek, getirmek gerekir. Deriz ki biz onlara, Allah'ım Bakara suresindeki ayet-i kerimede Rabbimiz bizi ve bizden önce inanın kardeşlerimizi bağışla kalplerimizde iman edenlere karşı bir kin bırakma. Bu ayet-i kerimede anlaşılacağı üzere ölenin herhangi bir ameli olmaksızın başkasının bir duası sonucunda ona bağışlanma ve dua edilebileceği ile ilgili net bir ayet-i kerime olduğunu görmekteyiz arkadaşlar ölümden önce insanlar bazen bir rahatsızlık sonucu hasta düşerler işte bu hastalık insana düçar olduğu zaman kişinin Allah'ın hükmüne rıza göstermesi kaderine de sabretmesi Rabbi hakkında güzel zam beslemesi gerekmektedir Böylelikle Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Demiştik ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Müminin işine hayret doğrusu. Onun bütün halleri hayırdır. Ve bu müminden başka hiçbir kimseye de nasip olmayacaktır. Ona bir iyilik isabet etse, edecek olursa muhakkak ki o iyilikten dolayı Rabbine şükreder. Ve bu onun için hayır olur. Eğer bir zorluk ve sıkıntı isabet edecek olursa bu onun için sabretmesi hasebiyle onun için aynı zamanda hayırlı olur. Yine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Sizden herhangi bir kimse Allah azze ve celle hakkında güzel zam sizin sakın ha vefat etmesin. Bu hadisler Müslim Beyhaki ve Ahmed İbn Hanbel'in müstedinde sahih bir senetle rivayet edilmektedir. Gene kardeşler hastanın korku ile ümit arasında olması gerekir. Günahları sebebiyle Allah azze ve celle'nin nizabından korkmalı, Rabb'inin rahmetini de ümit etmelidir. Çünkü nebi sallallahu aleyhi ve sellem Enes Kendisinden şu şekilde nakletmektedir. Diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ölümü yaklaşmış bir delil kanın yanına girdi ve ona dedi ki Ey genç kendini nasıl buluyorsun diye sordu. Hasta bir vaziyette genci ziyaret ediyor ve ona soruyor. Şu an kendini ne hal üzere görüyorsun? Genç de Nebi sallallahu aleyhi ve selleme şu şekilde cevap veriyor. Allah'ın Resulü. Allah'a yemin ederim ki ben Allah'ın rahmetini ümit ederim ve gerçekten de günahlarından korkarım dedi. Bunun üzerine biz sallallahu aleyhi ve sellem bu iki husus bir kulun kalbinde bir arada bulunursa şüphesiz Allah o kimseye ümit ettiğini verir ve korktuğundan yana da onu güvenlik altına almış olur. Hadis Tirmizi, İbn Mace ve Ahmed'in Müsned'inde geçmektedir. Hadisin tahricini Elbani Allah kendisine rahmet etsin yapmış olması sebebiyle beyan etmiş olduğum hadislerin Elbani sahihledi ve da zayıfadı deme ihtiyacını hissetmeyeceğim. Evet üçüncüsü ise kardeşler hastalığı ne kadar ağır olursa olsun ölümü temenni etmesi kat'i sür'etle caiz değildir. Lakin kıyamete yakın Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ümmetin ölümü temenni edeceğini Fitenbaplardaki hadislerde buyurmaktadır. Lakin bu caiz değildir. Çünkü fal radıyallahu an şöyle dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Abbas'ın yanına geldi. O sırada Nebi sallallahu aleyhi ve sellem amcası ise hastaydı. Abbas ölümü temenni etti hastalığın kendisine ağır geldiği anda. Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem amcasına dönerek ve ona dedi ki Amcacığım ölümü sakın temenni etme çünkü eğer sen iyilik yapan birisiysen Hayatta kalırsan mevcut iyiliğin, iyilikler katmış olursun. İyiliğin üzerine iyilikler katmış olsun. Bu senin için daha hayırlı olur. Şayet kötülük yapan birisiysen ecelin geri bırakılarak işlediğin kötülüklerden dolayı Allah'ın rıza ve hoşnutluğunu aramaya çalışmak yine senin için daha hayırlı olur. Bu sebeple ölümü temenni etme diye buyurdu. Hadis Ahmet Ebu Ya'la ve Hakim'de geçmektedir arkadaşlar. Şayet hastanın üzerinde ödenmesi gereken haklar var ise imkan olduğu takdirde bu hakları sahiplere ödesin. Değilse gerekli vasiyetlerde bulunması gerekmektedir. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kimin kardeşine ait, şeref ve haysiyetine ait ya da mali bir haksızlığı varsa o hakkını dinarını da dirhemini de kabul edilmediği kıyamet günü gelmeden önce ona eksiksiz bir şekilde muhakkak ki ödesin. Çünkü kıyamet günü gelip de üzerine hak varsa onun amellerinden alınır. Haksızlık yaptığı arkadaşına verilir. Eğer ameli yoksa haksızlık yaptığı arkadaşının günahlarından alınır ve o kişinin üzerine bu usta günahlar yüklenmiş olunur. Buhari ve Beyhaki'de bu hadis geçmektedir kardeşlerim. Yine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur müflis kimdir bilir misiniz diye sorduğunda Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ashabına meşhur Cibril hadisin içerisinde bir alıntı olarak beyan ettiğim hadis-i şerif bu sahabeler müslüm müflis bizim aramızda dirhemi ve eşyası bulunmayan kimsedir dedi hemen onlar müflisin manasını kendilerinin idrak etmiş olduğu bir şekilde peygambere beyan ettiler nebi sallallahu aleyhi ve sellem de onlara dönüp dedi ki müflis benim ümmetimin arasında kıyamet günü iyi dinleyin müflis benim ümmetimin arasında, kıyamet günü, namaz, oruç ve zekat gibi yükümlülüklerini yerine getirmiş olduğu halde bu tür ibadetlerini yerine getirmiş ve bu ümmetin içerisinden bir Müslüman. Lakin, şunu sövmüş, buna iftira etmiş, öbürünün malını yemiş, berikinin kanını akıtmış bir diğerine vurmuş olarak geldiği için şunun hasenatından diğerine yine hasenatından verilen şehayet üzerinde haklar ödenmeden ölecek olmuş olursa onun artık günahlarından yüklenmeye başlayan kimsedir diyor Nebi Aleyhisselatü'nün. Önce ecirlerinden, sevaplarından verir, sevapları bittiği andan itibaren kişinin günahlarını yüklenir. Hepimizin düşmüş olduğu çok kötü bir durum var. Bazen tenkit ettiğimiz, belki hoşlanmadığımız amelleri olan insanlara ıslah olunması cihetinde bazı tavırlar takılmış olduğumuz kimseler var. Bununla beraber haddi açtığımız durumlar da söz konusudur. Öfkemizde, kızgınlığımızda, aşırıya gittiğimiz durumlar olmuyor mu? Vallahi oturuyor, şeytan yeri geliyor dilimizin üzerine oturuyor haddimizi aşıp onun hakkında o denli istenmeyen gıybetler yapıyoruz. Hem sevmediğimizi beyan ediyoruz, hem de gıybetini yapıp en sevmiş olduğumuz amelleri o sevmediğimize de al sana hediyemiz olsun diyoruz. Sübhanallah. Evet. Az evvel beyan etmiş olduğum hadis Müslim'de geçmektedir. Gene Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmakta: Her kim üzerinde borç olduğu halde ölürse şunu bilsin ki orada dinar ve dirhemin kat'i surette herhangi bir hükmü söz konusu değildir. Fakat kişi ya iyiliklerinden verecek ya da kişinin günahlarından üstüne yüklenecek. Dönüş yok. O halde hakkını yemiş olduğunuzu düşündüğünüz kimseler varsa bolca canı hasenat işleyip Ahirette sizlerin üzerinizden alacak olan şeyleri yerine fazlasıyla getirmeye gayret edin kardeşler. Bu, bu hadiste hakim i̇bn Mace ve Ahmet'in müstehinde geçmektedir kardeşler. Başka bir hadis-i şerifte Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Borç iki türlüdür. Her kim ödemeyi niyet ettiği halde ölürse... Onun diyor belisi benim diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Arkadaşlar gözle pek alışık olamadığım için bazen inanın bulanık görüyorum sizleri. Kadını da bazen bulanık görüyorum. Benim kusuruma bakmayın inşallah. Her kimde borcu ödemeyi niyet etmek sizin ölürse işte karşılığında hasenatından alınıp sahibine verileceği borç odur. Çünkü o gün de dinarda, dirhemde katli surette olmayacaktır. Cabir bin Abdullah radıyallahu an, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle bir hadiseyi gördüğü için nakletmekte. Uhud gazası gelip kapıya dayandığı bir önceki gece yani savaştan bir gece öncesi babam diyor beni çağırdı. Cabir bin Abdullah gördüğüm kadarıyla Nebi sallallahu aleyhi ve sellemle ile biz oturduk. Onla bir takım şeyler konuştuk ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ey Cabir bu savaşta ilk şehit düşecek olanlardan bir tanesi de sensin dedi ve bunu duyduğu zaman oğluna dönüyor nasihatta bulunuyor ve diyor ki ey yavrum Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin canı dışında benim için senden daha değerli hiçbir kimseyi geride bırakmıyorum. Benim üzerinde bir borç var. Onu sen öde. Niye? Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem savaşın ilk anda öldürülecek olduğunu ona beyan ediyor. Bir borcum var diyor. Onu sen öde. Kız kardeşlerin içinde elinden geldiği kadarıyla iyilik yapmaya çalış. Sabah olduğunda harp bokulduğunda babamın ilk etapta öldürülenler arasında olduğunu gördüm dedi. Burada verilmek istenilen şey borçlunun şey vefat edecek olanın vasiyet etmesiyle ilgili olan kısmıydı arkadaşlar hastanın vasiyet yapmakta muhakkak ki elini çabuk tutması gerekmektedir çünkü nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır bir müslümanın hakkında vasiyet etmek istediği şeyler bulunup da vasiyetini başı ucunda yazmadan iki gece geçirmesi kat'i suretle doğru değildir dedi hadis buhari ve müslümde geçmektedir arkadaşlar Gene kardeşler hastanın kendisine miras almayan akrabalarına vasiyette bulunması gerekliliği ile ilgili Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle beyan etmektedir. Sizden birine ölüm girip çattığı zaman eğer bir hayır mal bırakacaksa anneye, babaya ve yakın akrabaya mağruf bir şekilde vasiyette bulunmak takva sahipleri üzerine bir hak olarak yazıldı deyip Bakara suresinin 180. ayetini beyan etti hastanın malanın üçte birini vasiyet yapmaya hakkı vardır bu usta da nebi sallallahu aleyhi ve sellem tavsiyede bulunmuş hatta üçte birinden daha aşağı verilmesi daha uygun olarak görüldüğü noktasında hadisten bazı anlamlar çıkmaktadır. Saat bin Ebi Vakkas Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'le arasında geçen şu konuşmayı beyan etmektedir. Dedi ki: "Ya ey Allah'ın Resulü! Seninle birlikte veda hacındaydım. Öyle bir hastalığa yakalandım ki ölüme oldukça yaklaştım. Nebi aleyhissalatu vesselam kendisine yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam veda hacına Peygamber Aleyhisselatü veda hacına gidiyor. Öyle bir ağır hastalığı yakalan ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam ona kendisinden Nebi kendisine nasihat etmesini istiyor. Ve ben de dedim ki Ey Allah'ın resulü, benim çok malım var ve bir tane de kızım var. Benim bunun dışında da başka bir mirasım da yok. Malımın diyor üçte ikisini kızıma bıraksam olur mu? Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam hayır dedi şey estağfurullah düzeltiyorum malımın üçte ikisini vasiyet edeyim mi dedi hayır dedi nebi aleyhissalatü vesselam ona hayır dedikten sonra, peki ya Allah yarısını vereyim mi dedi nebi aleyhissalatü vesselam bu sefer gene hayır dedi peki malımın üçte birini dedi nebi sallallahu aleyhi ve sellem üçte biri olabilir yani daha altıda üçte biri olabilir şüphesiz ki ey saat ''Senin mirasçılarını zengin olarak bırakman, onların başkalarına el açacak muhtaç bir halde bırakmandan daha hayırlıdır.'' dedi. Ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam bu şekilde elini açarak onunla konuşmuş oldu. Yani infak etmek istiyor, malamın üçte ikisini diyor, infak edeyim, hayır diyor. Yarısını hayır diyor, üçte birini infak edeyim, olabilir diyor. Üçte birini infak et, geri kalan malını evlatlarına bırak diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Şüphesiz ki sen ey saat Allah'ın rızasını arayarak herhangi bir harcamada bulunmazsan, bulunursan mutlaka ondan dolayı sana ecir verir. Hatta hanımının ağzına koyduğun bir lokma bile senin için aynı zamanda ecir olarak yazılmaktadır diye buyurdu. Hadis Ahmet Bukhari ve Müslüm'de geçmektedir kardeşler. Hasta vasiyet ederken adalet sahibi iki Müslüman erkeği şahit tutması gerekir. Şahit bu şekilde iki şahit bulamazsa Müslümanlardan olmayan iki erkeği de şahit tutması mümkündür kardeşler. Bu da Maide suresi 106. ayet-i kerimede beyan edilmektedir. Kardeşler Hastanın haksızca ve başkalarına zulmederek yaptığı vasiyet de aynı zamanda batıl olarak görülmüştür. Bakın kardeşler Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Her kim bizim bu işimizde ondan olmayan bir şeyi ihdas ederse o merduttur. Yani o ondan kabul görmeyecektir. Hadis Bukhari ve Müslim ve Ahmet İbni Hanbel'in müslediğinde geçmektedir. Gene İmran bin Hüseyin radıyallahu anh şöyle demiştir. Bir adam ölümü sırasında altı kölesini azat ediyor. Onların dışında da herhangi bir malı da bilinmemekteydi. Mirasçıları olan Bedeviler gelerek Nebi aleyhisselatu vesselama yaptığını haber verdiler. Nebi Aleyhisselatü Vesselam gerçekten diyor böyle mi yaptın diyor altı köleli diyor azat mı ettin diyor evet diyor böyle yaptın diyor ey Allah'ın Resulü diyor eğer biz diyor onun böyle yaptığını bilmiş olsaydık Allah'ın izniyle onun cenaze namazını kılmazdık şimdi bu kölelerin arasında kura çek azat edilmiş köleler bunların arasında kurra çek onlardan sadece iki tanesini azat et Geri kalan dört dürünü tekrardan köle olarak sizin elinizin altında kalsınlar diye buyurdu. Ahmet, Müslüm, Tahavi ve ile bu hadis bu şekilde beyan edilmektedir. Kişi ölmeden önce yakınlarına cenazesi hakkında vasiyette bulunması gerekmektedir. <gülüyor> Lakin günümüzde bu vasiyetler hakikaten... <gülüyor> İslam anlayışı olmayan insanlar tarafından veyahut İslam anlayışı demeyeceğim İslam'ın bu ahkamını bilmeyenler tarafından çok ağır bir şekilde gerideki insanlara vasiyet edilmekte. Benim ardından iki tane dana kes, 40 gün yemek ver, şunu yap, cesedimi işte memlekete götürün, otobüs tutun, şunu yapın, bunu yapın. Halbuki sağlığındayken inanın bu hareketleri kendisi bile yapabilme imkanına sahip gene çocuklarına da bu deliliği eza ve eziyet vermekte. Bakın bu hususta Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın Amir bin Saad bin Ebi Vakkas radiyallahu rivayet ettiğine göre onun da babası vefatı ile sonuçta hastalığına yakalanmıştı. Bana Nebi sallallahu aleyhi ve selleme yapıldığı gibi diyor ki vasiyeti söylüyor. Sadece bir lahit açınız ve açtığınız vakitte çukuru Taşları da diklemesine koyunuz. Bunun üzerine benimle toprağın arasına engel olacak herhangi bir şeyde koymayınız. Meşru olarak vasiyet edilen şeylerden bir tanesi budur arkadaşlar. Ki diğer meşru vasiyetleri de akabinde göreceğiz inşallah. Bu hadis Müslüm ve Veyhaki ile geçmektedir. Ebu burada radıyallahu Allah'ın şöyle dediği. Ebu Musa radıyallahu anh ölümü yaklaştığında vasiyette bulunarak dedi ki, Cenazemi alıp götüreceğiniz vakit hızlıca bir şekilde kabre dolu hareket ediniz. Benim arkamdan sakın ha tütsüler yakmayınız. Sakın lahidimin üzerine ve benimle toprak arasında engel olacak herhangi bir şey de koymayınız. ''Kabrimin üzerine de sakın bir bina da yapmayınız. Sizi şahit tutarak söylüyorum ki ben başını tıraş eden, bakın vasiyetlere, başını tıraş eden, feryat eden, figan edip ağıt yakan ve elbiselerini yırtan her kadından da beriyim. Onu dinleyenler ''Bu usta bir şey duydun mu?'' diye kendisine sorduklarında Ebu Musa dedi ki ''Evet.'' Aynen bunun beyan ettiği gibi Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden işitip beyan etti dedi. Hadis Ahmed ve Beyhaki ve İbn Mace'de geçmektedir arkadaşlar. Huzeyfer radıyallahu anh şöyle dedi. Öldüğün vakit, öldüğün kimseye, öldüğün vakit, öldüğümü kimseye haber vermeyiniz. Çünkü ben bunun meşru olmayan bir haber verme olacağından korkuyorum. Çünkü ben nebi sallallahu aleyhi ve sellemin feryadu figan ile ölünün haber vermesini yasaklarkene işitmiş idim. Tirmizi 129. rivayette bu şekilde beyan etmektedir. Nebebi rahimahullah el eskar adlı eserinde şöyle buyurmaktadır. Kişi yakınlara yakınlarına işlenmesi adet olmuş cenazelerdeki bilatlardan uzak durmalarını vasiyet etmesi müekkək müekked olarak bir müstehaptır ve bu hususta onlardan sağlam bir şekilde de aynı zamanda vasiyet ettiği kişilerden söz alması gerekmektedir diye El Eskar adlı eserinde buna önemlik önemlik arz etmiştir. Ölüm döşeğindeki hastaya telkin vermeyle alakalı bir bab başlığı açıyoruz ve bu hususta biz buna kişinin artık ölümün yani sekerat haline yakın bir esnada Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in ona şehadet kelimesinin telkin edilmesinin gerektiğini beyan ediyor. Nebi aleyhissalatu vesselam diyor ki ölülerinize Veyahut ölmek üzere olanlara anlaşılması gereken ki bu, La ilahe illallah demeyi telkin ederiz. Her kim ölüm esnasında söylediği son söz La ilahe illallah olursa muhakkak ki o cennete girer. Bundan önce ona her ne isabe ede, etmiş olacak olursa etmiş olsun. Hiç önemi değil diyor. Yine de bir sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığını bilerek ölürse muhakkak ki o cennete girecektir. Gene başka bir hadis-i şerif-i sallallahu aleyhi ve sellem. Her kim Allah'a hiçbir şeye ortak koşmaksızın ölürse o cennete girer. Müslüm, İbn Hibban Mevarit ve Bezarda bu hadisler geçmektedir. Hastanın yanında ölmek üzere olanın yanında Hayırdan başka bir şey konuşulmamalı ve ona dua edilmesi gerektiği. Çünkü Ümmü Seleme radıyallahu şöyle dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hastanın yanında ölenin yanında bulunduğunuz vakit hayırlı bir şeyler konuşunuz. Çünkü hayır ve duada bulunduğunuz müddetçe o esnada orada meleklerden bir takım, gruplar olabilir. Ve onlar da sizin söylediklerinizi işitip sizin etmiş olduğunuz duaya amin deyip icabet ederler. Gene arkadaşlar bu hadis Müslim ve Beyhaki de geçmektedir. Telkin hastanın yanında la ilahe illallahı ona işittirmek olarak yeterli olarak görülmemektedir. Telkin hasta olan kişiye La ilâhe illallah sözünü söylemekle ancak maksadın hasıl olacağını beyan etmektedir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ensar'dan hasta bir adama ziyaret etti ve ona dedi ki: "Ey dayıcığım, la ilâhe illallah" de dedi. Adam Nebi aleyhissalatu vesselama dönerek dedi ki: "Ben dedi amcamayım, dayım mıyım?" Nebi aleyhissalatu vesselam dedi ki: "Sen dedi dayısın." dedi. O halde adam dedi ki, ve ilahe illallah demek benim için muhakkak fayda verecek mi? Nebi Aleyhisselatü Vesselam, vallahi ki fayda verecek dedi. Hadis, Ahmet ve Müslüm'de geçmektedir aynı şekiller. Hatırlarsanız ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası olan, Ebu Talib'e de ölümün esnasında, Ey amcacım bir söz var, onu söyle ki, o sözün sana fayda vereceğini umuyorum umulur ki benim şefaatim senin üzerine gelecek nedir? la ilahe illallah ama Ebu Talib ölümünden sonra Ebu Talib korktu, korktuğu için la ilahe illallah denmesinden rahatsızlık duyduğundan dolayı o sözü söylemeye ne yapmadı? yanaşmadı arkadaşlar eğer söylemiş olsaydı o söz muhakkak ki ona da fayda verecekti Evet, hastanın yanında Yasin suresini okumak ve onu kıbleye çevrilmesine gelince bu hususta bir takım ihtilaf vuku bulmuştur. Ama Elbani bu hususta gelen sahih bir rivayetin olmadığını beyan etmektedir. Hatta Said İbni Müseyyep kendisini kıbleye çevrilmesini hoş görmemiş ve ölen yani ölümü esnasında defnedilirken defnedilirken değil ölüm hastalığı yakalanmış. Artık o hastalığıyla ölümle arasında ramak kalmış. Bu şekilde kıbleye çevrilmesini bazı insanlar hoş görüyorlar. Said İbni Müseyyid diyor ki: "Beni diyor niye böyle çeviriz kendisinden geçti ve kendisine geldi. Niye beni bu şekilde kıbleye doğru çevirdiniz?" Benim yatağımı çevirdiniz değil mi diye sordu. Onlar dedi evet dedi. E bu baktı ve bu işi sen mi yaptın dedi. E bu evet dedi. Bu sefer de sahibini museyi yatağımı diyor kıbleden başka bir cihete çevirin. Bir daha da böyle bir hareket yapmayın. İbn ebi Şebenin Musallafında bu hadis bu şekilde geçmektedir arkadaşlar. Müslüman bir kimsenin ölmek üzere olan bir kafirin yanında Müslüman olur ümidiyle ona İslamı sunmak maksadı ile bulunmasında bir sakınca yoktur. Meşhur bir rivayet olarak zaten biliyorsunuz Enes'ten gelen rivayette Nebi sallallahu aleyhi ve selleme hizmet eden Yahudi bir çocuk vardı. Ve Nebi aleyhissalatu vesselam o çocuğu hastalığı esnasında evine ziyarete gitti. Ve o çocuğun başı ucunda oturdu. Ve ona dedi ki Müslüman ol dedi. Çocuk yanında bulunan babasına baktı. Babası dedi ki Ebul Kasım'a itaat et dedi. Nebî Aleyhissalatu Vesselam yanından çıkarken şöyleydi. Çocuk da Ebi çocuk da Nebî Aleyhissalatu Vesselama itaat edip Müslüman oldu ve Peygamber Aleyhissalatu Vesselam oradan çıktıktan sonra şunu söyledi. Onu cehennem ateşinden kurtaran Allah'a hamdolsun. Sadece bir kelime. La ilahe illallah Muhammedün Resulullah. Kim teski ediyor? Nebi aleyhi Vesselam onu diyor cehennem ateşinden kurtaran Allah'a hamdolsun. Çocuk ölünce Nebi Aleyhisselatü vesselam arkadaşınızın diyor cenaze namazına iştirak ediniz. Ve o çocuğun cenaze namazı kılınıyor. Hadis Buhari, Hakim, Beyhaki, Ahmed'in Müstedesinde geçmektedir arkadaşlar. Ölümden sonra hazır bulunanların görevleri. Kişinin hayatı sona erip ruhunu teslim ettiğinde çevresinde bulunanlara bazı görevler düşmektedir arkadaşlarım. Ümmü Seleme radıyallahu şöyle dedi. Nebi aleyhissalatü vesselam Ebu Seleme radıyallahu yanına girdi. Ebu Seleme'nin gözleri açık kalmıştı. Ve Ebu Seleme'nin gözlerini kapattıktan sonra şöyle dedi. Dedi ki Nebi aleyhissalatü vesselam Ruh kabz edildiği vakit göz onun arkasından baka durur dedi. Aile hakkında bir takım kimseler feryat edince Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizler kendi hakkınızdan hayırdan başka bir şeyle dua etmeyiniz. Çünkü melekler sizin şu an yapmış olduğunuz ve söylemiş olduğunuz her şeye amin derler diyor. Sonra Nebi aleyhissalatu vesselam Allah'ım Ebu Seleme'ye mağfiret et. Onu hidayete erdirilmişler arasındaki derecesini yükselt. Geriye bıraktıkları üzerine ondan sonra yerini tutacak başkalarını ihsan et. Bize de ona da mağfiret et. Ey alemlerin Rabbi, kabrinde ona genişlik ver ve orayı onun için nurlandır diye Nebi Aleyhisselatü Vesselam bu şekilde ona dua etti. Hadis Müslüm ve Ahmet ve Beyhaki'de geçmektedir. Ölünün Üzerini örtmeyle ilgili ise Peygamber aleyhisselatü vesselam bakın az evvel ölenle ilgili artık ne dedik ya önce hastalık ondan sonra hastalıkta ölmek üzere olan insanlara yapılması gereken ve ölmek üzere olan için yapması gereken bir takım şeyler sonra ölen kimseye bizim yapmamız gereken şeyler. Ayşe'den gelen rivayette Nebi sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde Nebi aleyhissalatu vesselamın üstüne bir Yemen kumaşı ile üzeri örtü, örtülmüş dedi. Hadis buhari ve Müslüm ve Beyhagi'de geçmektedir. Gene aynı şekilde ihramlı iken ölen bir kimsenin başı ve de yüzü örtülmez. Ama diğer kimselerin bunun dışında diğer kimselerin yüzü örtülmektedir. Nebi aleyhissalatu vesselam Bir adam Arafat'ta vakfedeyken bineğinden düştü ve bineğinden düştüğü vakit boynunu kırıp vefat etti. Bunun üzerine bir sallallahu aleyhi ve sellem onu su ve sidir ile yıkayınız. İki kefen bezi ile kefenliğiniz. Yani ihramıyla diğer başka bir rivayette kendi ihramıyla onu kefenliğiniz dedi. <gülüyor> başka rivayette ise Nebi aleyhissalatü vesselam hoş koku onun üzerine sürmeyiniz. Başını ve yüzünü örtmeyiniz. Çünkü o kıyamet günde telbiye getirir halde diriltilecektir dedi. Bukhari, Müslüm, Ebu Nuaym ve Beyhakide hadis geçmektedir. Ölüyü yıkayıp kefenleyip mezarına götürmekte acele etmek gerekmektedir. Maalesef günümüzde ise bunlar belirli vakitlere dahi hasredilmiştir. Hatta geceleyin bile defin yapılması caizdir arkadaşlar. Çünkü Ebu Hureyre radiyallahu anh şöyle dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem cenazeyi çabuklaştırınız buyurdu. Yani cenazeyi hızlıca bir şekilde götürünüz. <gülüyor> Hazreti Ali Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelir ve şu şekilde beyanatta bulunur. Der ki ey Allah'ın Resulü amcan vefat etti. Peygamber aleyhissalatü vesselam Hazreti Ali'ye dönerek der ki Ya Ali git onu yıka kefenle ve hemen defnet. Hiçbir şey yapmaksızın da yanıma gel. Ve Hazreti Ali de o şekilde yaptı. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a geldi. Eğer dedi Müslümanlardan birisi ölecek olursa onu defnetmekte acele ediniz. Şüphesiz ki o varacağı yere hemen varmış olur. Eğer Müslümanlardan değil kafirlerden birisi vefat edecek olursa onu da defnetmekte acele ediniz. Ondan da cicik kurtulmuş olursunuz deyip beyan etmektedir. Evet, malum bugün de ve diğer zamanlarda da şahit olmuş olduğumuz bir hadise, kişi öldüğü şehrin dışına bazen götürülüp defnedilmesi için vasiyette bulunmaktadır. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ettiği hadiste ve az evvel beyan etmiş olduğumuz hadislerin ışığında kişinin çabucak defnedilmesi emrolunmuş olması hasebiyle Uzak bir mesafeye götürüp defnedilmesi, onun defin işinin çabuk olmaması hasebiyle bunu ilim ehli de hoş karşılamamıştır. Cabir bin Abdullah radıyallahu şöyle dedi. Uhud günü şehit düşenlerle Baki mezarlığına götürülmek istendi. Uhud günü şehit düşenler Baki mezarlığına taşınmak istendiler yani aileleri tarafından Nebi Aleyhisselatü Vesselam habercisine şu şekilde seslendi ve dedi ki sizlere ölenleri öldükleri yere defnetmenizi emrediyorum bu sırada annem babam ve dayımın bu sırada annem babamı ve dayımı özür diliyorum babamı ve dayımı bir devrin üzerinde baki mezarlığına defnetmek üzere taşıyordu ve onlar o iki cenazeyi tekrardan Uhud'a doğru geri götürdüler. Ebu Davud, İbn-i Mace, Nesai, Tirmizi, i̇bn Hibban, Ahmet ve Beyhaki de bu hadis geçmektedir arkadaşlar. Bundan dolayı Ayşe radıyallahu anh Vadil Habeş denilen yerde bir kardeşi ölüp de öldüğü yerden taşınıp kendisine doğru getirilince Hazreti Ayşe'nin de söylemiş olduğu söz Hakikaten de bu işin hoş olmadığını gösteren bariz bir rivayettir. Diyor ki Hazreti Ayşe benim rahatsız olduğum yahut da içten içe beni üzen husus onun asli itibariyle ölmüş olması değil. Sadece onun ölmüş olduğu yerde defnedilmemiş olup buraya getirilmesi işte bu beni rahatsız etti dedi Hazreti Ayşe. Beyhaki'de bu hadis sahibi senette geçmektedir arkadaşlar. Nevevi Rahmetullahi Aleyh El Esgar adlı eserinde şunları söylemektedir. Nevevi Şafii alimlerin büyüklerindendir. Ve bugün özellikle bölgemizde yaşayan Şafii bir takım insanların vasiyet ettiği şeyler ki Şafii mezhebine müntesip oldukları halde ben öldüm ve beni Mardin'e götürün, köyüme defnedin. çünkü oranın havası, toprağı, suyu güzel. Hatta vallahi şunu söylüyoruz. Ee, bu Karşıka Doğançay Doğan Çay mezarlığına diyor ki ya beni diyor bu değil Doğan Çay mezarlığına gömün, orası hava dar bir ya deniz manzara, sanki kabrinden kalkacak manzara seyrecek. Ya arkadaş. Sağından bir yer açılacak, cennetten sana bir yer açılacak. Allah korusun, solundan bir yer vurulacak, cehennemden sağlamayacak. Senin manzarın bu ikisinden biri, başka bir şey değil. Allah Diyor ki Nebevi, Önem bir başka beldeye taşınmasını vasiyet edecek olursa, bu vasiyeti yerine getirilmez. Şafii alimlerin büyüklerinden İmam Nebevi. Çünkü çoğunluğun kabul ettiği, tercih edilen ve sayı olan alimlerin de açıkça ifade ettiği ve naslardan anlaşıldığına göre cenazeyi defnedilen, şey, cenazeyi ölmüş olduğu yerden başka bir yere taşımak kat'i kat suretle haram olarak görünmektedir deyip İmam Nebev'i bu şekilde beyan etmektedir. Ölünün borcunu onun malından ödenmesi gerekir. İsterse malının devlet tamam bu işi yapmış yapmasa, olsun. birileri de bu işi kendiliğinden hayır olsun diye yapabilir. Varsa öyle baba yiğitler böyle hayırları işleyebilir arkadaşlar. Umarım ki inşallah bizim içimizden böyle baba yiğitler çıkar kardeşler. Yani borcunuzu zaten ne yapacaksınız? Ödeme kastıyla alacaksınız. Kim ki diyor ödeme kastıyla borç olursa, alırsa şüphesiz ki o borcun kefili kim? Allah Subhana ve teala. Hatta bununla ilgili bir hadis beyan edeyim size. Adamın biri komşusundan borç para istiyor. Komşusu da diyor ki senin kefilin kim? Allah subhanehu ve teala diyor. Kefil olarak diyor Allah'tan razı oldun diyor. İstenilen parayı ona veriyor ve gemiyle yolculuğa çıkıyor. Sonra onlar sözleşmiş olduğu bir vakitte buluşacaklar. Gemiye binmek için kıyıya geliyor ama hava müsait olmadığından dolayı ne yapamıyor borcunu? Gidip söz verdiği vakitte ödeyemiyor sonra bir kütük buluyor kütüğün içerisini iyicene oyuyor kendisinden borç olmuş olduğu meblağı da onun içerisine koyup Allah'ın diyor ben şu adamdan borç para istedim ve adam bana dedi ki kefil olarak kim? ya Rab, kefil olarak sen varsın dedim ona Allah yetmez mi dedim o da dedi yeter dedi ya Rabbi o seni kefil ben de seni kefil gösterdim o seni kefil olarak kabul etti. Ben de seni kefil olarak gösterdim. Ya Rabbi bu parayı ona yetiştirip kütüğü denize salı veriyor. Alacaklı olan kişi de alacağını almak için kıyıya geliyor. Bekliyor, bekliyor, bekliyor ama gelen ve giden yok. Sonra kıyıda odunların vurduğunu görüp onları alıp evinde yakacak etmek için toplamaya başlıyor. Sonra onlardan birini kırınca içerisinde bir miktar para buluyor. Sonra o adam geliyor. Diyor ki ben senden bir miktar para almıştım. Buyur paranı diyor. O da diyor ki sen bunu zaten bana ödedin. Kütüğün içerisinde bu para bana geldi. Niyetler halisane olursa Allah azze ve celle yardım eder. Yeter ki halisane olsun. Sa'd bin Abdal radıyallahu an şöyle dedi Kardeşim öldü ve geriye 300 dirhem para bıraktı ve bakıma muhtaç çoluk çocuk da kaldı Sa'd radıyallahu dedi ki ben bu paralı çoluğuma çocuğuma harcamak istiyorum fakat Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Senin kardeşinin borcu sebebiyle şu an rehin olarak alıkonmaktadır git onun borcunu öde. Gittim borcunu ödedim. Sonra ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldim. Ey Allah'ın Resulü! Onun borçlarını ödedim. Tek istisna bir delil bulunmayan bir kadının alacağı olduğunu iddia ettiği iki tane dinar kalmıştı sadece dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ona dedi ki o kadının o parasını da ona ver. Çünkü o kadın muhakkak ki bir hak sahibidir. Yani bu gaybî bir şekilde Peygamber Aleyhisselatü <gülüyor> Vesselam'a bildirildi ve o kadının hak sahibi olduğu beyan edildi ve o iki dinarda o kadına verildi. Çünkü o kadın doğru söylüyor dedi. i̇bn Mace, Ahmet ve Beyhaki de bu hadis geçmektedir arkadaşlar. Semura bin Cündüp radıyallahu anh şöyle dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir cenaze namazı üzerindeydi. Hatta bir cenazenin namazını kıldı. Bir rivayette ise sabah namazını bitirince dedi. Burada filanın ailesinde kimse var mı diye Nebi sallallahu aleyhi ve sellem döndü, seslendi. Herkes sustu. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kendiliğinden onlara bir şey söyledi mi susarlardı. Üç defa tekrarladı halde kimse Nebi sallallahu aleyhi ve selleme cevap vermedi. Bir adam o aradığın işte budur dedi ya Resulallah dedi. Arka tarafından birisi elbisesini sürükleyerek kalktı. Nebi Aleyhisselatü Vesselam ona şöyle dedi. İlk iki defa seslenişimde bana cevap vermene engel olan neydi? İki sefer seslendim. Niye cevap vermedin? Ben ise... Ancak bir hayır için senin adını söyledim. Filan kişi borcu sebebiyle esir alınmış ve cennete gitmekten alı konmuştu. Borca ehemmiyet verilmesi gerekiyor arkadaşlar. İsterseniz onun esaretinden kurtarırsınız, kurtarırsınız. isterseniz onun Allah'ın azabına da terk edersiniz. Semra bin Cündüp, radıyallahu anh dedi ki onun akrabalarını ve durumuyla ile kalkıp da onun borcunu ödediklerini bir görseydin. Nihayet ondan hiçbir kimsenin alacağı kalmadı. Ve hepsini de ödediler. Subhanallah. Evet bu hadis Ebu Davud'da. Nesai'de, Hakim'de, Beyhakide ve Ahmet İbni Hanbel'in müsledinde geçmektedir arkadaşlar. Son olarak kardeşler. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh şöyle dedi. Bir adam vefat etti onu yıkadık, kefenledik, güzel kokular koyduk ve onun nebi sallallahu aleyhi ve sellem cenaze namazını kılması için cenazelerin konulduğu makamı cibrilinin yakına bıraktık daha sonra nebi sallallahu aleyhi ve sellem cenaze namazını kılması için kendisine haber, haber verdik nebi sallallahu aleyhi ve sellem bizimle beraber geldi birkaç adım adımladı sonra şöyle dedi galiba sizin bu adamınızın biraz borcu var. Onlar evet iki lira borcu var dediler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem geri durdu. Ve adamınızın namazınızı siz kıldırın dedi. Ebu katade radıyallahu anh dedi ki ey Allah'ın öse ben onları ödemeyi üzerime alıyorum dedi. Bu sefer Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Onları ödemek senin üzerine ve kendi malından olacak ve ölü bunlardan artık beridir öyle mi diye sordu Ebu Kadede radıyallahu anh aynen dedi evet ya Resulallah bu sefer Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onun namazını kıldı Nebi aleyhisselatü vesselam Ebu Kadede radıyallahu anh ile ertesi gün karşılaşınca o iki dinarı ne yaptım ödedim mi verdim mi dedi Ebu Kadede radıyallahu anh, evet hayır Ebu Kadede radıyallahu dedi ki daha dün öldü bu hadisi Abdullah İbn Abbas buraya kadar rivayet etti. Başka bir rivayette ise hayır daha ödemedim. O halde şu an o daha esir olarak tutulmaktadır diye beyan edilmektedir. Başka bir rivayette de, evet ey Allah Resulü iki dinardı ödedim diye geçmektedir. İşte şimdi onun derisi serinlemeye başladı. Borcu ödendiği için üzerinden azap kaldırılmış oldu dendi arkadaşlar. Hadis, Hakim, Beyhaki, Tayarasi ve Ahmet ve Heysemi de geçmektedir. Arkadaşlar, bu hususta borcun ister ailesi tarafından, evladı tarafından, ister de arkadaşları tarafından ödenmiş olması kadiyette hiçbir şekilde bir şey fark etmez. Çünkü insanın çalıştığından başkası yoktur. Necim suresi 39. ayet kerimesi gene insan öldü mü ameli kesilir ancak şu 3 husus bundan müstesna hadisinin umumi ifadeye tahsis eden rivayetler arasında da arkadaşının borcunu ödemiş olmasıyla bu da bu şekilde açıklanmış oldu arkadaşlar. Evet,